Eşler, birbirlerinden önceki yaşamlarında işledikleri günahları birbirlerine anlatmakla mükellef midirler? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Öncelikle Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyazım. Hem bizleri hem de bütün müminleri onun emrine aykırı iş ve eylem yapmaktan muhafaza buyursun. Günaha ve masiyete dalmaktan Rabbim hepimizi korusun. Ancak insanoğlu Cenab-ı Hakk'ın emirlerini yerine getirmeye gayret etmesine, bu konuda çaba sarf etmesine rağmen kendisine terki eden nefis, Günyemize evet. terkip eden nefis. Ve şeytanın ihvasıyla, vesvesesiyle zaman zaman günaha düşebiliriz. Günaha düştüğümüz vakitte bu günahı kesinlikle ve kesinlikle Allah Celle ve Alâ Hazretleri setretmiş, bütün kullarından gizlemiş ve bizi örtmüşse bize düşen de onun örttüğü günahı ona şükredip hamd edip örtmemizdir. Evet. Asla asla ne kişi işlemiş olduğu bir günahı başkasına aktarmalı. Ne de hayatını paylaştığı eşine veya anasına, babasına veya toplumdaki samimi arkadaşlarından biriyle paylaşmamalıdır. Allah setretmiş ve örtmüşse kul da kendisine düşeni yapmalı, evet. örtmelidir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz Müslümanlara da bırakın kendisini bir Müslüman bir kardeşinin tam nefsine uyarak günah işlediğini gördüğünde, onun günahını örtersen, faş etmezsen kimseye aktarmazsın, Allah da kıyamet günü senin günahını örter diyor. مَنْ سَتَرَ مُسْلِمَنْ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim Müslümanın bir kabahatını, hatasını örterse, Allah da onun kıyamet günü de kabahatları ne yapar? Örter, faş etmez diyor. Evet. Maiz diye İslam tarihinde bir kişi var, çoban var. Ee, çok affedersiniz. Ee, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a geliyor diyor ki ya Resulallah ben zina ettim diyor. Beni temizle. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onu tamam mı bu sözünü böyle hemen yüzünü çeviriyor. Buradan geliyor ön kısımdan. Tekrar yine buradan gelince bu tarafa dönüyor. Evet. Dört kez beni temizle dediğinde, dört kez, her seferinde de onun dönmesi için telkinde buluyor. Belki sen yapmadın, belki işte öptün vesaire Dördüncüde de ben bunu yaptım ya Resulullah, beni temizle deyince, o zaman cezasının uygulanmasını sahabeye emrediyor. Sonra da git Resulullah aleyhissalatü vesselama, işlediğim bu günahı söyle, sana ceza tatbik edilsin ve dolayısıyla da ahirette de tertip Allah'ın huzuruna var diye tavsiyede bulunan şahsa diyor ki onun ismi de o şahsın huzal yanlış hatırlamıyorsa yahut da hezzal sahabiye evet. keşke onu elbisenle örtseydin yani buradaki elbisenle örtseydin de mecaz ifadedir yani keşke ona git Resulullah'ın huzuruna Temizlen diye bir tavsiyede bulunmasaydın. Allah onu örttü. Sen de onu örtmesini telkin edip tövbeyi tavsiye etseydin diye alimlerimiz açıklıyorlar. Onun için kişi ne hayat arkadaşına, ne anasına, babasına, ne de bir başkasına işlediği günahı asla söylememeli. Şu söz halkımızda çok yalnız. Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayacaksın? Evet saklayacaksın. Çünkü Allah seni setretmişse, örtmüşse evet. sen de kendini örteceksin. Rusva etmeye hakkın yoktur. Kendini rezil etmeye hakkın yoktur. Peygamberimiz buyururlar ki: "Leyselil mukmine en yuzilla nefsuh." Müslüman'ın kendisini hor ve hakir düşürecek davranışlara itmeye hakkı yoktur diyor. Evet. E, eşim soruyor. Bu yanlış. İslam adabına, ahlakına aykırı. Madem onunla evlendin, ona güvendin, hayatını bütünleştirdin, onunla birleştirdin. Evet. ''Niye şimdi kalkıp da geçmişinde böyle bir şey var mı?'' diye. Veya bir hanımefendi, ''Benden önceki hayatında işte bir sevgilim var mı?'' Veya şöyle bir günahım var mı? Niye soruyorsun? Yeni bir sayfa açmıştır. O beyaz sayfada yürü. Diyelim ki sordu böyle bir şey ve fiilen de olsun ama tövbe etmiş. Hayır yok diyeceğim. Hayır yok. Tövbe etmemişse de ben hanımefendi geçmiş hayatımı sıfırladım. Ve geldim seninle hayata başladım. Lütfen Allah'ın örttüklerini açtırma. Evet. Ki öyle bir şey olduğu imasında da bulunmak istemiyorum diyerek buna noktayı koymalı. Asla asla bu konuyu açtırmamalıdır. Bu konuyu muhabbete almamalıdırlar. Evet. E peki Teşekkür. söylemezse diyelim ki yaşadı. Günahkar ol olmaz. Niye olmaz? اتَعِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَلًا Tövbe eden kişi İşlediği hata ve günahtan evet. onu işlememiş gibidir. Evlilik bir tövbedir. Ben bundan sonra böyle bir işe girmeyeceğim. Böyle bir yanlışa düşmeyeceğim. Dolayısıyla fiili tövbe kabul edildiği için bunun ben böyle bir şey yapmadım demesi hiçbir şekilde günahını yapmaz, onu düşürmez. Evet, teşekkür ederiz hocam. Evet.